94.9 Açık Radyo'da, Açık Yeşil'de bir kez daha birlikteyiz. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. E, programa başlarken destekçimiz Ferda, Ferda Tatariye'de. Tatari Çok teşekkürler. teşekkürler. Evet, e, bugün bir özel programımız var. Hayvan Hakları özel programı yapıyoruz. Bir konuğumuz var bizimle birlikte. Tolga Öztorun, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. E, Tolga Öztorun... E, bunu herhalde bir hayvan hakları aktivisti olarak tanımlayabiliriz. Ee, ve Ezber filminin e, yönetmeni Hı -hı. aynı zamanda. Bugün hem Ezber filmini hem de genel olarak e, hayvan haklarını ve galiba biraz film üzerinden gidersek bu barınakların durumunu e, konuşacağız. Ben hani en baştan şunu sormak istiyorum. Bu filmi görenler vardır belki e, dinleyicilerimiz Hı -hı. arasında. Barınakların durumu bu filmdeki kadar kötü mü? Hmm, yumuşatmaya çalıştım diyelim mi? Gerçekten yani bu filmi ilk gördüğümde desenle konuşmuştuk. Ben filmin çok sert olduğunu düşünmüştüm mesela. Hı hı. Ya yok canım o kadar da değildir herhalde barınakların. Çünkü sonuçta barınaklar bildiğimiz kadarıyla. Barınmak için. Değil mi? Hayvanları sokaktan kurtarıp daha uygun şartlarda yaşamaları için. Keşke sokakta kalsalar için... diyoruz. O, o durumdalar. Evet. Evet. Ee, ben de biraz önce tamamını da tam son bir dakikası kaldı galiba söylediğimiz. Bir dakikası diyorum. kaldı. Evet. <gülüyor> Ve son derece ben de bence de sert ama anlaşılan durum daha da vahim. Biz hala ilkokul okul birinci sınıf öğrencilerinin köpekleri yaktığı, büyüklerin tecavüz ettiği, belediyelerin zehirlediği bir ülkeyiz. O yüzden hani bu filmde yapılanlar tam böyle televizyona da gösterilebilsin diye yumuşatılmış halleri. Evet. Evet, peki e, biraz baştan alırsak hı hı. E, bu filmi Ezber diye 15 dakikalık bir evet. kısa film bu. E, bu filmi niye e, yaptın? Niye yaptın? Tabii çok klasik bir soru. E, önce neden barınaklardan başladın. Hadi hayvanaklarıyla ilgili hayvanaklarıyla e, bir zaten film çok uzun yapmanın ötesinde ilgileniyordum. Ee, her gün, işte her hafta sonu mümkün olduğunca barınağa gitmeye çalışıyorum. Diyeceksin ki hem karşısın hem niye barınağa gidiyorsun. İşte mevcut şartları iyileştirebilmek adına sık sık gidiyorum. 7 kuleye mümkün... Kule gidiyorum böyle, daha yani. çok. Her dönüşümde ya bu böyle olmaz bir şey yapsam diyordum ve bulamıyordum bir türlü ne yapmam gerektiğini. Bir gün şey geldi aklıma. Acaba hani bana, çocuğuma, yan komşuma yapılsa bu kadar tepkisiz kalır mıydım bu yapılanları? Oradan yola çıkarak acaba tüm bu olanlar insanlara yapılsaydı nasıl olurdu görmek istedim. Peki ne yapılıyor barınaklarda hayvanlara? Aslında barınaklarda yapılmıyor. Bu çok daha bütün bir sorun. Çok eskiye baktığınızda ta 1910 yılında başlamış ilk organize hayvan suçu. Ee, hayırsız hayırsız da olayı biliyorsunuz. Oradan başlayıp ta günümüze kadar gelmiş. Hiçbir şey değişmemiş. Şimdi de belediye alıyor. ...hayvanları ormanlara atıyor, şehir dışına atıyor ya da barınağı kapatıyor. O zaman da adaya kapatıyordu. Çok bir şey fark etmiyor. Özgür evet. hayvanlar bunlar. Sosyal hayvanlar. İşte 25 tanesi e, bu stüdyo kadar bir yerde üst üste yaşıyorlar. Çünkü alanları yok, yaşamak zorundalar. O yaşamak mı siz Yani ömür boyu şu odanın içinden çıkmadan... ...karnınız, tok sırtınız pek şanslıysanız oturuyor olmak, yaşamak olmuyor tabii. Evet, yani filmin tabii belki de... ...en önemli özelliğini bir kez daha... ...vurgulamak lazım. Yani barınaklar üzerine yapılmış bir film değil. Yani öyle bir belgesel... Değil, ...zannediyor değil insanı. Belgesel hayır. Değil. Hayvanların barınağa atılan... <gülüyor> barınağa ve ormana daha sonra... ...orman, <gülüyor> orman sahneleri evet, de var. Atılan hayvanların gözünden... ...onların dünyası açısından... ...çekilmiş bir film ve... ...oyuncular hayvanları canlandırıyorlar. yani Sessiz bir film zaten. Sessiz bir film. E, Eser Taşkıran ve Meltem Taşkıran'ın... ...müzikleri var. İşte sonunda bir şarkı var oraya yetişemedik ama evet. onları anlatan bir şarkısı da var. Ee, burada herhalde sana en çok sorulan sorulardan biridir bu kadar e, iyi oyuncuyu ve tanınmış oyuncuyu nasıl ikna ettin böyle Nasıl'dan bir Nasıldan önce? Filmde... niye söyleyeyim evet. ilk önce bu filmin içinden Sevin Çarbulak benim yakın arkadaşım. Hani Sevinci ilk bir gece saat bir buçukta aradığımda. Olur yaparız dedi ama hani hep şeydi Sevinç yanına bir arkadaşı işte geri kalanlar da Ümit bir gelip şurada iki dakika rol yapar mısın mantığında olacaktı. Sonra proje kendiliğinden bir patlama dönemine girdi. Herkes çoğu kendisi istedi içinde olmayı projeyi. Yani kimler var bir sayabilir misin? Atlamaktan korkarım ama e, Ayla yani şey. Algan, Işık Yenersu, Tilbe Saran, Sevinç Erbulak, Füsun Erbulak, Emre Karayel, İlker Ayrık, evet. Bülent Şakrak. Beste Bereket, Irmak Ünal. Evet ve bütün bu oyuncular gönüllü bir şekilde. Herkes, tüm bu... set ekibi. Mesela <gülüyor> makyaj malzemelerinde de işte Mac firması sponsor oldu. Mac firması hayvanlar üzerinde test yapmayan tek e, makyaj malzemesi firması. <gülüyor> i̇şte, Süha Derbent fotoğraflarını çekti. Colin Monier kamera kullandı. Ee, ...gerçekten yani kolektif bir çalışma... ...çok. Yani benim çalışmam diyemiyorum. Başlayana kadar benim çalışmamdı. Sonra hepimizin çalışması oldu. Bir isyan filmi aslında. Bir şeyler söylemek istiyordum. Sesimi duyurmak istiyordum. Ne yapsam da nasıl becerirdim? İşte böyle bir şey yapmak daha mantıklı geldi. Ee, peki bir şu barınaklara bir daha bir dönersek. Ee, şu anda yani, cehaletimi mazur gör. Ee, yani bu barınaklar... Herhalde belediyeler tarafından, belediyeler tarafından e, işletiliyor. işletiliyor ve e, bayağı da İstanbul'da birkaç... üç tane barınak var İstanbul'da. Barınak var. Bunların bazıları çok kötü durumda, bazıları orta kötülükte. İşte iki tane de iyi barınak var. Ha, i̇yi de var yani. E, sonuçta en niyatinde hapisler. Evet, hani evet. İyilikle neyi kastediyoruz? Sırtları kuru da, karınları tok. Ama, yani e, bir, bir, ama öyle... hapisler hani bir köpeğin doğasına uygun bir hareket yapıp alıp başını işte... Sahil boyunca yürüyemiyorlar. Onlar sosyal hayvanlar. Onları biz sosyalleştirdik. Niye bir işte gergedan görmüyoruz şehrin içinde? Niye bir kaplan görmüyoruz? Çünkü sosyal değiller. Biz köpeği ve kediyi sosyalleştirip önce kendi hayatımızın içine dahil ettik. Sonra onların basacağı tüm alanı... Betonla, asfaltla kapladık. Şimdi de hadi gidin diyoruz. Ama bu böyle pıt diye gidebileceği bir şey değil ki. Bu bir evrim süreci. O şehre indi. Şimdi de gidebilecek bir yeri yok. Peki onun. 43 tane barınak Hı -hı. kaç hayvan <gülüyor> bu koşullarda yaşıyor? E, maalesef böyle bir istatistik yani yok. Çok misin? fazla. E, 2000-2500 köpekli, 5000 köpekli barınaklar da var. İşte 400-500 köpekler yani var. 100 bin civarında var evet yani. Bir evet. o kadar da sokakta olduğunu tahmin ediyoruz. Yani aslında çok büyük bir rakam değil. Çok rahat ıslah edilebilecek bir rakam ama varnakta olmalarından ben kendi adıma hep mutsuzum. Evet yani burada şey ayrımı da önemli gibi geliyor bana yani yaban hayvanlarıyla işte sosyalleşmiş, evcilleşmiş aramızda yani insanların arasında yaşayan hayvanlar arasında bir ayrım var ama özgürlük açısından hiçbir şey fark etmiyor. Şey fark yaban etmiyor. hayvanları da ya ormandaki <gülüyor> vahşi ormanda yaşayan hayvanlarla Vahşi doğada sokakta sokak köpeği arasında hiçbir özgürlük açısından herhangi bir fark olamaz zaten. Şimdi belediyeler yeni bir şey geliştirdiler kendi atlarına Tüm sokak köpeklerini toplayıp İstanbul dışında ormanlık alanlara atıyorlar. Bunun iki tehlikesi var. Bir tanesi biliyorsunuz kuduz ormandan geliyor, yaban hayatından geliyor. İşte çakaldan, tilkiden, sansardan köpeğe, köpekten insana evet. geçiyor. Dolayısıyla siz bir şekilde kuduzu gazlamış oluyorsunuz. Bir diğeri de zaten sosyal bir hayvan maalesef ormanda yaşayamaz. Suya ihtiyacı var, korunmaya, barınmaya ihtiyacı var. Hiç hani ortalıkta açıkta uyuyan bir köpek görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Anca bir saçın, bir damın, bir şeyin altında uyuyorlar. Onlar sosyal oldukları için bir korunak arıyorlar. Dolayısıyla ormanda yaşayamıyorlar, yemek bulamıyorlar, birbirlerini yiyorlar. Peki barınak... E benim hatırladığım kadarıyla çok eski bir konsept değil yani değil. barınakların başlangıcı yıllık, herhalde 10 evet, yıl, yıl, civarı. yıl <gülüyor> civarında öyle mi o kadar yeni yani o kadar yeni aslında barınaktan ziyade e, kanun, e bu da hayvan haklarını çok özellikle hayvan hakları aktivistlerinin biraz bastırmasıyla oldu diye hatırlıyorum ben sanki kısmen evet ama tabii e, biz oraların hep rehabilitasyon merkezleri olmasını istedik oralar sadece yaşlı hasta ve agresif hayvanlar için kalıcı yer haline gelsin. Diğer genç bireylerin hepsi sokakta özgürce yaşasınlar istedik. Evet. Toplum hayatını tehlikeye sokan hayvanlar evet barınakta kalsın ama diğerleri mutlaka dışarıda olsun istedik ama hani belediye için en kolayı herhalde. Hepsini oraya kapatmak evet. oldu. Sonra işte gönüllüler tüm vakitlerini maalesef barınaklarda geçirmek zorunda kalıyorlar. Evet bu da son derece tipik yine gerek yetkililer açısından ortalama informasyona e, sahip olan daha doğrusu olmayan yetersiz informasyonu olan ortalama insan içinde şöyle bir, bir sorun var yani bunu beynin arkasında bir yerlere itip unutmak yani pek çok konuda olduğu gibi bu da öyle yani barınak işte oluyordur fazla üstünde ama yani bu, bu barınak bu... deyince insanların aklında böyle günlük işte bütün yemeklerinin ihtiyaçlarının verildi çiftlik gibi bir yer hayal ediyorlar yani ama yani işte bu çok önemli işte telefon açıp diyorlar ki ya işte bizim mahallemizde üç tane köpek var işte Çocuklar bunlarla çok oynuyor. Gelin bunları alın. Hani Gelin alın da nerede kalacaklarına dair hiç kimsenin bir fikri yok. Nasıl bir ortamda kalacaklarına dair hiçbir fikri yok. Onun e, özgürlüğü kısıtlanıyor ya bir şekilde. Çocuğu sokağa çıkamıyor ya. Gerisinin hiç önemi yok ne olduğunu. Yani bu filmden izlediğimiz kadarıyla e, barınak değil toplama kampı aslında. Yani buradaki Manasab, mantık. Evet. E, yani üst üste e, hiçbir işte insani veya hayvani koşul gözetilmeden yaşıyorlar ve... Ee, Ölene kadar hapis olarak yaşıyorlar. Ve herhalde Her çok uzun da, mesela, da yaşayamıyorlardır yani bu şartlarda. Sokak hayvanlarının e, bir de okumuştum. İki yıl kadar bir ömürleri varmış maalesef ki. Çünkü e, işte hastalıklar, trafik kazaları, insanların zehirlemeleri gibi. Kırsalda insanlar e, çok fazla zehirliyorlar. İşte o belediyenin üstüne atıyor. Niye yaptın diye belediyeye gidince ben yapmadım halk yaptı diyor. Böyle sürekli bir kısır döngü içinde gidip geliyoruz. En son daha yeni işte Beykoz Belediyesi'nin... Sınırları içinde yüzlercesi Bir gecede yok edildi Sokak hayvanları için Ortalama ömür süresi 2 sene 2 sene evet canım. Canım. Yani evet, sokak hayvanları de... derken Özgür sokak hayvanları için evet. hayvanları için Barınaklarda bu süre Eğer mu barınağın acaba? şartlarıyla alakalı İyi barınaklarda işte ben bizim barınakta 10 yıldır yaşayan köpeğimiz de var yani evet. ilk kurulduğu döneme Denk gelen ve hala Yaşayan hayvanlarımız var bu barınakları peki e, illegal bir şekilde e, yok etmek için de kullanıyorlar mı? Bu? Tabii ki. Tabii ki mi? Tabii mi? Tabii ben ki. bu soruyu yani tabii ki korkarak sordum. İsmini Sanki vermeyeyim hiç... ama bir barınakta bir gecede tümünü yok etmişlerdi. Ya da işte gene İstanbul olmayan bir şehirde ara ara böyle yolumuz düştükçe mutlaka uğruyoruz şehirlerin barınaklarına. İstanbul'dan biraz uzakça bir barınağa gitmiştim ben. E, kayıtları istedim. İşte biz İstanbul'da bir tane uyuz olmuş sokak köpeğini sahiplendiremezken hani aynı adıma beş tane, altı tane sahipsiz uyuz sokak köpeğini sahiplendirebilmişler. Nasıl Tamamen olmuş? kılıf bir Hakikaten. gecede uyutulup ondan sonra evraklar düzenlenmiş. Yani şu anda tabuna uydurarak tabii, tabii, tabii. eski yöntemleri evet. aynen sürdürüyorlar. Gönüllüsü yani. olmayan tüm barınaklar ölüm kampıdır. E, hepsinin gönüllüsü var mı peki? Hayır, 48, ki, mi 48, 48 evet. kaç tanesinde gönüllü var? Çok azında maalesef. Gönüllü olmak çok zor bir şey. Türkiye ne demek gönüllü? Gönüllü olmak e, yani aslında çok uzun süre barınakta vakit geçiriyor olmanız gerekiyor ki oradaki işleyişi anlayabilirsiniz diye. Çok enteresandır. Yani biz köpek pisliği gördüğümüzde seviniriz barınaklarda. E, insan, ilk gittiğimizde yerde köpek kakası var mı diye bakarız. Çünkü e, hayvanın bir şeyler yemiş olduğunun ifadesidir o. Çoğu zaman belediye işçileri yemek ve su vermez ki hayvana temizlikle uğraşmasınlar diye. Kabus gibi. Hakikaten kabus gibi yani. O yüzden film çok e, yumuşak oldu. Hiç merak etme. <gülüyor> Peki e, bir e, ara vereceğiz. Aradan önce bu filmden bu kadar bahsettik. Bir hızlıca şeyini söyleyelim. E, gerçi şu anda... İst e, TV'de, TV'de düzenli gösteriliyor. Evet. Hem kamera arkası hem program İst yayınlanıyor. Var mı e, belli bir e, günü? Şimdi dün gece itibariyle Şubat ayı gösterimi bitti. Mart ayı programı daha çıkmadı ama Hı -hı. her ay 15 gösterim oluyor İst Her TV'de. ay 15 Hı -hı. kez İst gösteriliyor. gösteriliyor. Artı e, internette, internette de. İnternette de ezberfilm.com sitesinden ya da işte çeşitli film paylaşım sitelerinin hepsinde var. Hı -hı. Filmin hiçbir telif hakkı yok. Herkes istediği gibi izleyebilir izletebilir. O yüzden e, internete evet. koyduk. Evet. ezberfilm.com'dan Hayvan evet. haklarını konuşmaya devam edeceğiz. Tolga Öztorun'la şimdi bir e, Woodstock'ın en meşhur e, isimlerinden Melanie. Melanie Safka'nın e, o da tam bir e, çiçek çocuğu döneminin en önemli aktivistlerinden bir tanesiydi. Aynı zamanda bir vejeteryen ve hayvan hakları aktivistiydi. Onun bir vegetarian şarkısı var I don't eat animals onu dinliyorsun and I cheese. But I don't need animals and they don't need me. Oh no, I don't need animals cause I love them, you see. I don't need animals, I want nothing dead Safka'dan dinledik. I don't eat animals. Ben hayvanları yemiyorum. Onlar da beni yemiyor. Dedi Tolga Öztorun'la hakları üzerine ve barınaklar üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi gelecek sorulardan bir tanesi kuşkusuz şu olacaktır. E, e, sokaklarda bu kadar e, sahipsiz hayvan var. E, i̇şte kuduz tehlikesi var. Çocuklarımız demin senin söylediğin hmm. gibi e, korkuyorlar falan. E, barınaklar da kötü. Peki ne yapacağız? Kanun diyor ki belediyenin sorunudur kuduz. Yani belediye görevini eğer doğru yaparsa kuduz diye bir şey söz konusu değil. Hiçbir çağdaş ülkede kuduz görüyor musun? Hiçbir çağdaş ülkede kuduz yok. Bunun sadece işte 0.75 kuruşluk bir aşısı var ve o aşıyı düzenli yaptığınızda hayvanınıza kuduz olma olasılığı yok. Dolayısıyla belediye görevini doğru yaparsa... Eğer herhangi bir bölgede yani sokak hayvanlarının düzenli olarak aşılanması gerekir. gerekir. Yani. Eğer herhangi bir bölgede kuduz var diye özellikle bile belediye bunu duyuruyorsa zaten çok komik çünkü ben görevimi yapmıyorum diyor orada. <gülüyor> zaten pek kuduz da bildiğim kadarıyla yalandan yok. kuduzlar var fonların alınması için uygulanan yalandan kuduz diyorum ben onlara. Kuduz varmış gibi gösterilip çünkü kanun diyor ki kuduz ihtimalinde bölgedeki 5 metre e, kare çapındaki tüm alandaki sokak hayvanları itlaf edilecek diyor. İşte, hani Nasıl itlafı yasallaştırabilirsiniz? Hı. Kuduz haberi çıkartarak gibi. Peki bu mesela kuduz aşılarını yapmak zorunluluğu olduğuna göre yasal Hı -hı. olarak anladım. bunlar için bir fon bulmak için de. Yani fonu çıkarıyor. devlet veriyor zaten belediyelere. Ama o fonu hayvana kullanmaktansa başka sosyal aktiviteleri kullanmayı tercih ediyorlar. Evet. Ee, peki şimdi e, kuduz aşısını yaptınız Hı -hı. hayvana bir de kısırlaştırmayı da öneriyorsunuz evet. öyle mi? kısırlat aşılat ve yaşadığı yere bırak diyor kanun Hı -hı. çünkü yaşadığı yeri biliyor o hayvan hani kaçta çöp arabası gelir kaçta yemek bulabilir yağmur yağdığında nereye saklanabilir? Peki ben şimdi çok tersten bir soru soracağım Hı -hı. ama. E, aşılattık tamam, ona bir şey demiyorum. E, hepsinde diyelim belediyemiz hiç çalıştı, hepsinde kısırlaştırdık. E, bu durumda sokak hayvanlarının e, soyunu e, tüketmiş olmuyor muyuz? Bu yani... en çok karşılaştığım sorulardan birisi. <gülüyor> e, nasıl olacak? İkinci yani meşrutiyetten bir... beri belediye bunu deniyor. Hani soyunu yok etmek için beceremedi. Doğanın onlara vermiş olduğu öyle bir güzel güç var ki, hani doğa her zaman yenik düşüyor insanın karşısında. Yani bu tamamını kısırlaştıramadıkları için olabilir herhalde. Tamamını öldürmeye çalışsan da işte bugün üç tane yavrulayan hayvan eğer sen bölgede çok fazla ölümle karşılaşıyorsan o sene beş yavru doğuruyor, yedi yavru doğuruyor. Doğanın hmm. onlara vermiş olduğu bir güç var. Evrimsel Hiçbir şekilde e, yok olmayacaklar inşallah elimizden gelenini de yapacağız ama. Varlığını sürdürmek için yani insan doğanın önünde yenik düşemiyor. Evet. Bunu hiçbir zaman öngörmemekle beraber tabii. Tabii ki kısırlaştırmaları çok da insani değil. Ama şen, e, kent yaşamında yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Madem ki onlara uygun yaşam alanı e, sağlayamıyoruz. O zaman mevcut olanların şartlarını düzeltmek gerekiyor. Hı hı. İşte en basiti işte kapınızın önüne temmuz sıcağında bir... Tas su koysanız bir ortasıyla su koysanız ya da işte yemediğiniz artan pilavı makarnayı bir kasede kapının önüne koysanız hayatları ne kadar kolaylaşacak. İşte kar yağdı camınızın önüne 3-4 dilim ekmek koysanız kuşlar için her kar mevsiminde sadece soğuktan ve açlıktan donarak ölen kuş sayısı çok inanılmaz boyutta. Evet biz de yani sadece bu bernak meselesini konuşurken aklımıza öncelikle köpekler sonra kediler geliyor başka da bir şey düşünmüyoruz halbuki kuşlar filan da son derece. bizim ya yani... Biz bu ülkede e, balıkçı olarak pelikanı mangalda pişirip yemiş yanında da rakı içmiş bir milletiz o yüzden çok garip gelmemeli diye düşünüyorum. Bu barınaklar sadece köpeklerin, Köpek ve kedilerin, kedi de var mı? Bazılarında var, bazı barınaklarda var. Kedi biraz daha zor tutsak edilen bir hayvan. Bir de boyut olarak daha küçük olduğu için hani insanın daha tahammül sınırının içinde kalıyor. İşte koşup bir arabanın altında saklanabiliyor. Köpek daha sosyal, daha illa ben insana yakın olayım, beni sevsin, bana dokunsun modunda olduğu için. Bir de bir, köp bir kedi kendini daha iyi koruyor evet, herhalde. Tabii. Evet insanları. Yani sokaktaki kediler zaten köpeklere göre çok daha aslında hani evet vahşi demeyeyim daha ama daha az evet. Değil mi? Geçtiğimiz yani. sene. Ve güvenmiyor daha evet. insana daha az güveniyorlar. Geçtiğimiz <gülüyor> sene Kartal'da bir olay yaşamıştık. İlkokul birinci sınıf öğrencileri okul bahçesinin duvarının hemen diğer tarafında okul sınırında olmadıkları için e, suçlu sayılmadılar bu olayda. Ee, köpek kulübesine kendileri gibi çocuk yaşta bir köpeği koyup kapısını çivileyip üstüne benzin döküp yaktılar. Ben böyle hani artık dehşetle bile bakamadım bu olaya. Dehşet bile değildi yaşadığım şey. Birincisi işte 7 yaşında bir çocuk benzini nereden buldu? Bu fikir ona nereden geldi? Niye kapısını çaktı? Nasıl böyle organize olabildiler? İşte milli eğitime konuyu aksettiğimizde milli eğitim, e, okul sınırlarında olmadıkları için milli eğitimi bağlamayacağını Hmm. Seyirli falan yani. böyle yani. E, bu tabii bizi e, bir de e, kaçınılmaz olarak bu meselenin e, kamu bilincinde nasıl yer edip e, geliş cüney yani uyanışın diyelim. Tabi, Hakların caiz. bütün olduğunu düşünüyorum ben. Hepsi evet. bir zincir şeklinde. Bir tanesi kırıldım mı? Hep bir yerden. Sökük veriyor diye düşünüyorum. İşte köpeğin hakkı, işte zincirleme herkes bir altındakinin canını yakıyor sonuçta. İşte çocuğun hakkı, annenin hakkı, kadının hakkı, işte eşcinselin hakkı, hastanın hakkı derken işte toplumdaki en yüksek mertebe neyse ona kadar çıkıyor bu zincir. Aradan bir tanesinin kopması bu bütünlüğe zarar veriyor. Evet, burada yani hem sözümüz meclisten dışarı, medyanın çok önemli bir fonksiyon olması lazım. Yani bu bilincin yaygınlaşması yani çok... için özellikle çocuklar için ama sonunda bizim de bizlerin hepimizin bastırıp eğitim e, tedrisata da bunun muhakkak Şimdi dahil Şimdi onunla ilgili edinme. çalışmalar da yapılıyor. Çok hani daldan dala atlıyorum ama e, işte ben çok uzun süredir bu işle uğraşıyorum evet. ve hep medyanın biraz içinde olan bir insanım. İşte hep böyle eşle, dostla, tanıdıkla işte bir dakikalık e, telefon bağlantıları işte ya da On satırlık gazete haberleriydi. Şimdi filmden sonra çok enteresan böyle adını bile o diye anımsadığımız kanallar böyle evden arabayla aldırıyorlar. Niye? Aslında ben aynı adamım. Aynı şeyleri yapıyorum. Sadece işte 30 tane sanatçıyla bir şey yaptım diye. Bu değil ki. Hani bu film olmasa da bu hayvanların Ama hakkı bu, yok muydu? Bu bu da bir yandan sanatçıların böyle bir işi yapmalarının ne kadar Kritik öneme kesinlikle, sahip olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Yani kesinlikle. E, müthiş bir gücü oluyor. Tabii yani. müthiş bir belgesel ya da müthiş bir kısa film çekmiş olabilirdin, e, ama yani dikkati çekmeyebilirdi. Evet. Bu bence çok stratejik bir tercih olmuş. Yani bunu işte medya sanatçılarla ilgileniyor, aslında hayvan haklarıyla ilgilenmiyor diye ben okumam mesela. Tam tersine başarılı bir e, strateji güdülmüş ve normalde bu işte ilgilenmeyecek bazı basın organlarının da ilgisini çekmiş. Ama işte Olursun. şöyle düşün. Onu sonuçta verdiği zaman televizyonda yapımcının niyeti her ne olursa olsun izleyici onu başka türlü alabilir yani. Tabii tabii orada nasıl... hemfikiriz. Ama şöyle düşün. İşte kaç tane ulusal televizyon kanalı var? Atıyorum 50 tane. Hiçbirinde hayvan hakları ile ilgili bir program yok. Kaç tane ulusal radyo var? Neredeyse hiçbirinde Yok işte filmden sonra e, bir radyo programına başladık. Çok eskiden sizde vardı. Ben gene konuk evet. olmuştum. İşte çok eskiden TRT'de vardı benzer bir program. Şimdi bir 15-20 dakika radyoda bir şey yapıyor. Program yapıyor Hayvan Hakları ile. Yok yani işte e, kaç tane Hayvan Hakları dergisi var ya da ülkemizde Türk bir yazar tarafından yazılmış kaç tane Hayvan Hakları kitabı var. Eskiden daha fazlaydı galiba aslında. Mesela Hayvan Hakları dergisi de daha fazlaydı diye. Şimdi hiç yok. Eskiden vardı. iki var. dergi vardı. Yani. Daha çok popüler kültüre yönelikti ama gene de vardı en azından. Evet ben şimdi ismini hatırlayamadığım. Pet Magazine var. Önce... Zoolistan'da. Vardı. Daha önce çok daha iyi hatırlarsam söyleyeceğim. ALS vardı. Çok daha iyi bir Hayvan Hakları dergisi hatırlıyorum ben. Hatta sokak hayvanları... Metolda hatırlamıyorsa sen nereden Sokak hayvanları ve insanları için diye bir alt başlığı vardı hatta. Ben. Yani bu benim üniversite dönemlerimde tabii çok eski bu. E, peki e, şimdi programın sonlarına doğru... E, ben sana benim olduğum yerde yarım saat kısa gelir demiştim değil mi? Evet. E, <gülüyor> sonlarına doğru şu. E, ben yine şeye dönmek istiyorum. Barınaklara. Hı hı. E, biraz önce çok bence kritik bir şey söyledin. Yani barınaklar evet işte karşıyız teorik olarak ya da uygulanış biçimlerine karşıyız. E, başka türlü olması gerekiyor. Ama sonuçta 48 tane barınakta. Ee, on binlerce hayvan e, tutuluyor ve çoğu çok kötü koşullarda tutuluyor ve sadece gönüllülerin olduğu barınaklarda evet. e, durum çok kötü değil dedin. Dolayısıyla şimdi birileri e, ben gönüllü olayım diyebilir e, ama biraz inat gerekiyor herhalde bir. İkincisi de ne e, ben, git, ben gittim insanlar. diyelim gönüllü olarak belediye beni içeri sokacak mı e, veya e, bana... Orada gözlemci ya da çalışan Haklarının olarak... biliyor olması lazım insanların. Evet. Belediyenin zaten... Hangi kanalla gidecek insanlar Şimdi yani? Her belediye... Dernekler üzerinden mi yok Dernekler üzerinden gidebilir. Bireysel gidebilir. Benim üyesi olduğum hiçbir dernek yok. Ben tamamen bireysel devam ettim. Çünkü kimin neye ihtiyacı varsa hep yanında olmaya çalıştım. <gülüyor> her belediye dönem dönem yerel hayvan koruma görevlisi adında bir kurs açıyor. Buna katılabilirler. Ama çok da gerekli değil. Siz... Zaten e, belediyeler o kadar gözden çıkartmış durumda ki barınakları. Siz ben gönüllü olarak geldim çalışacağım dediniz de size hayır diyecek çok az. 3-5 barınak vardır. Ama ben de e, şu geliyor aklıma e, bu kadar... Tırnak içinde suç işleniyorsa bu barınaklarda hı hı. ben belediye olsam çok da kapılarını açmak istemem doğrusu. Evet. Umurlarında değil o kadar hani Aa ben burada suç işliyorum görülmesin değil zaten köpek o. Yani, evet, hani o en nihayetinde köpek. Meta. O, evet. meta bile değil değeri de yok çünkü. Taş gibi filan yani çok biliyorum çok ben işte evet, lazım barınakta yani. yemek saati yemek dağıtılıyor işte dört buçuk oluyor ama kafeslerin yarısına dağıtılmış yarısına dağıtılmamış bir bakıyorsunuz işçiler toplanıyor nereye diyorsun e bitti diyor adam hani yarısı yemek yemiş su içmiş umurunda değil ki mesaisi bitti adamın hani ona Bu oradaki işçilerin kabahati değil ama herhalde. Yolu sükür yani ya da işte oradaki... duvarı boya gibi bir şey bugün dört buçukta mesai bitti duvarın yarısı boyandı yarısı yarın artık yani yine de oradaki işçilerin değil de herhalde sonuçta o belediyelerin e, genel olarak olaya yaklaşık bir yani biçimini Bu vicdan kabahati. meselesi Ümit. Öyle düşünmüyorum ben. Şimdi sana belediye yapma dese de hayır ben yarım saat daha fazla çalışacağım desem yok çalışamazsın kardeşim mi diyecekler sana. Eğer oradaki hayvan kafesin içinde açsa ve tepesinde 70 derece sıcak varken sen evine gidebiliyorsan bu senin hmm. insaniyetinle alakalı diye düşünüyorum. Evet. Evet. Bir de ben de bir... Şey, Kusura işareti kaldı aklımda bitirmeden onu da söyleyeyim. Şimdi bu ortalama ömür sürelerinin sokak köpeklerinde ya da sokakta yaşayan hayvanlarda daha düşük oldu evet. barınaklara Hı -hı. göre. Ee, ama barınağı da hiçbir şekilde savunamıyoruz da tam. Tabii. Bu çelişkiyi nasıl e, gidermeyi düşünüyoruz? Söyle Orada daha bazen, ortalama e, ömür daha uzun. Tabii e, kötü ve bunu söylemekten nefret etsem de bazen e burası doldu deyip bir gecede... ...tüm barınağın temizlendiği yerler de var. Ya da işte asla gönüllüsünün bırakmadığı... ...kayıtlarını tuttuğu, küpe numaralarını kaydettiği... ...ve hiçbir yasa dışı olaya izin vermediği... ...barınaklar da var. İşte demin dedim, bizim küle Barnağı'nda... ...on yıldır yaşayan hayvanlar var. Evet kule barınağı gibi bir düzenin bir i̇şte, şey yapılması için. Bir de Üsküdar belediyesinin barınağı lazım. Var, var. İşte tamamen gönüllü ile alakalı. Evet. O yüzden lütfen herkes yaşadığı bölgedeki en azından elinin ulaşabileceği mesafedeki barınağa gidip ne yaşanıyor orada bir görse fotoğraflasa bunları bizlerle paylaşsa. Ve e, öneri yani, olarak da programın en sonunda o zaman aynı zamanda başlamak için belki Ezber'i seyretmeleri de iyi olabilir. E, onu duyurusunda bir daha yapalım. Empatide bitiyor her şey evet. bence. Evet tamamen öyle evet. Ezber'i ezberfilm.com'dan ve istv'den izleyebilirler. E, izleyebilirler. Tolga Öztorun'a çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çikeşil'e geldiği için programı bitirmek zorundayız ama bir küçük duyuru yapacağım. E, Nükleer karşıtı Hareket'in büyük eceli de Akkuyu'da simge isimlerinden bir tanesini geçenlerde kaybettik. Ahmet Budak 30 yıldır Akkuyu'da nükleer santral yapılmasına karşı mücadele eden bir isimdi. Yaklaşık biraya yaklaşıyor. Bizim de çok, biraz geç haberimiz oldu. Onu anmak için, Ahmet Budak'ı anmak için Akkuyu belgeseli gösteriliyor. Yarın saat 7'de Beyoğlu Yeşilev'de e, Orhan Çalışır'ın Akkuyu belgeseli gösterilecek. Görmeyenlere Nükleer karşıtı Hareket'in Türkiye'deki tarihini anlatan çok ilginç bir filmdir. 2001 yapımı. E, görmeyenlere bunu öneriyoruz yeşilev info adresinden. Ben de bir şey ekleyebilir miyim? Tabii. Cumartesi benim konuğum kim? Ben, evet. <gülüyor> Yerdeyi ziyaret. <gülüyor> Peki çok teşekkürler e, Tolga. Geldiğin için gelecek hafta çok görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok kalın.